evimizde bazen misafirlikte ve düğünlerimizde haremlik selamlık uygulamasına riayet etmeye çalışıyoruz. Evet. Fakat toplu taşıma araçlarını kullanıyoruz günlük hayatımızda ve bu toplu taşıma araçlarına bindiğimiz zaman erkeksek yanımızda bir bayan, bayansak yanımıza bir erkek oturuyor. Evet. Bu hususta ne tavsiye edersiniz? Ne yapmamız lazım? Tabii artık günümüzde kaçınılması mümkün olmayan çok sorulan şeylerden bir tanesi bu. Hepimizin yaşadığı bir şey. Yani burada esas olan insanın iradesini terbiye etmesidir, kendisini terbiye etmesidir. Yani böyle bir şey, zorunluluk olan böyle bir şey yapınca, acaba insanın kendi nefsinden böyle bir şey yapmayı arzu ediyor mu, etmiyor mu? Uh -huh. Eğer böyle bir şey yoksa, bu anlamda bir terbiye edilmişlik söz konusuysa, nefis terbiye edilmişse, yani insan mecburen bayanın da yanında oturur. Örnek veriyorum, bir bayan oturmuşsa veya erkek oturmuşsa, yanında da boş bir koltuk varsa, bir bayan oturacaksa erkeğin yanında kız kardeşim oturma sen hanfende oturma deme imkanımız yok yani. veya tam tersi durum da söz konusu. İfade ettiğim gibi burada mümkün olduğu kadar biz elimizden geldiği kadar dinimizin tesettür konusunda, hitap konusunda vesaire emirlerine itaat edeceğiz. Bunun gerisinde elimizde olmayan, bizim dışımızda gerçekleşen şeyler hususunda inşallah mesul değiliz. Evet.